Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp günaydın bir kez daha fantastik olan merhaba Oktay Demirci ile birlikte sizlere sesleniyoruz Güzel biraz güneşi gördüğümüz ama sıcaklığını hissettiğimiz adeta gökyüzü bir vitrin Biz güneşi görüyoruz ancak sıcaklığını parası olanlar daha güzel yerlerde yaşayanlar biliyorlar galiba görüyoruz oradan internetten bakar gibi. Aa güneş başkalarının üstünde parlıyor. Biz buradan sadece o biraz ışığını görüyoruz. Güneş güneş var. Hiç olmayabilirdi. Ege. Sevgililer Günaydın. Hiç olmayabilirdi. Yani var, varlığına inandırsın yeter. Benim için güneş olur. Senin çünkü bir lafın var bin şükür diye. Ee, bu güneş konusunda da e, aynı şeyi e, hissedeceğini düşünüyorum ben. Teşekkürler. Bin şükür lafını ben ilklerde kullanmıştım Oktay. Veya i̇lk işler nasıl gidiyor deyince. Öyle mi kullanmıştın? Hı hı. Hı hı. Bir üç gürlüğe sonra nasılsın falan da da kullanıyorsun bazen ara sıra. Farkında olmadan kullanıyorsun galiba. Çünkü ben sana bakıyorum ne, devam mı gelecek mi falan diye. Hani sanki böyle kafiye olsun diye yapılmış bir şey gibi yani sen Ama yok yani bayağı onu... Bayağı oturdum içimden evet, gelen yani. bir şey. İstanbul'da o. öğrendin galiba sen onu. Tabii Cijibom'la beraber. Neyle <gülüyor> <gülüyor> beraber? Cijibom. <gülüyor> Ben mesela geçen gün tokatladım. Su işte, oh dedi oh deme şükür dedi şak diye bir tane tokadı indirdim. Çünkü çocukluktan başlayacak abi. Tabii çocuk yetiştirmede zaten dayak hızlı sonuç almak isteyenlerin en önemli silahı. Aman kimseciklere söz vermeyin ve aman dikkat diyoruz sevgili Bu programda konuşulanlar tamamen hayal ürünüdür. <gülüyor> Onu da e, tamamen olmasa da çoğu kısmı hayal ürünüdür diyerek hatırlatalım. Sarıkan Ateke hoş geldin. Ee... Ne yapıyorsun sen bana ne istiyorsun <gülüyor> benden ya sabah sabah sarı kanete güzel oluyor ya bak elindeki sarı fincanı görünce şu anlar sarı büyük desen daha güzel onun el yüzünden bir efsanesi var sarı büyük flash tv'de flash <gülüyor> tv'de <gülüyor> flash tv'de oynayan adam lakabı evet. sarı büyük'tir o yüzden onu almazsın ben zor yani, bana biraz benziyor mu o sana benzemiyor da sen istesen onun taklidi çok güzel yaparsın eğer yani konuyu oraya getirmek istiyorsan Hayır bilmiyorum böyle bir kumral falan bir tipi var ya onun yok, biraz sen, da uzun boylu Yok şu anda Türkiye'de bir kişiyi seçecek olsan sen e, Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic Onu çok benzet o biraz da havalı ya ona benzemek Yani ben kendimi belki birkaç ay sonra şeyde bulabilirim Bu spor programlarında falan çıkıyor ya Messi'ye benzeyen adam Arkadaşlar da bana Messi dedi falan diyor ben de Biliç diyorlar. <gülüyor> diye gülsem. Birine yani sen hakikaten benziyorsun Biliç'e de. Biliç bana benzememek için sakal bıraktım. Hadi ya. Evet. Ölken... Köyde bir bir şeyden ekmek yiyecektik. Konuştunuz mu? Galiba başka musun? bir açıklaması yok. Yok tabii doğru. Doğru bir yandan şimdi sen söyleyince şey yaptım. Birine benzemeye çalışmak da bak mesela şey ama bu senin için bir avantaj. Aynı bir dönemde benzemek. Aynı dönemde İzmir'de yaşamış olanlar varsa Görmüşlerdir onu. Alsancak'ta George Michael'ın efendim işte e, bir dönemine çok benzeyen adam vardı. Ha ben bilmiyorum onu. George Michael tipini değiştirdi. Hı -hı. Ama Faith dönemi var ya tamam. George Michael'ın. O dönem hakikaten bir havalıydı. Saçlar Deri uzun. Deri ceket kullandı. Deri ceket, cowboy çizme, kot Hı -hı. ve de büyük pilot gözlükler. O dönemi bir adam bir şekilde yakalamış kirli sakalla. Sonra hmm. George Michael saçları kısalttı, şey yaptı falan. George Michael değişti, o Alsancak'taki adam Değişmedi o halinde sabit mi kaldı? Büyük ihtimalle George Michael'ın başka bir haline benzeme şansı yok. He. Orada bir şekilde yani e, galiba demek ki adamda George Michael'a benzer bir taraf yok da saç sakalla falan o şeyi andırıyor oldu. Bir de kıyafet de şeydir, bir kere alınmış kıyafet. Tabii canım. Şimdi George Michael her imaj değiştirdiğinde gidip adam ona göre kıyafet mi alacak? Alamaz bir de George Yanlış. Michael. Yanlış. Öbür kıyafetleri de o kadar, o dönemki kadar havalı olmadı George Michael bir daha. O da var. Sarı kanat tegeden günün yorumu. Teşekkür ederiz. Her şu fincanı kaldırdığında sarı kanat diyeceğim bundan sonra sana. Ve ya bundan kahvayı sonra... şimdi ziyareteceğim ya bu ismi kabulleneceğim ya da gideceğim <gülüyor> sızıcadan bir bardağı değiştirip geleceğim. Hangisi? Çok zor sevgi <gülüyor> ay Dün biliyorsun bakanlar kurulu toplandı. Evet çok güzel ee... bir şey oldu ülkemizde ben e, şaka diye söylediğimi düşünüyordum sonra fark ettim ki aslında gerçekten bir e, haberi içimden gelecek içime doğmuş yani ülkemiz oyla yönetiliyor diye bir şey vardı ya tabii bu o, askerler merdivenlere dizildiğinde evet. ona geçtik galiba şu anda tabii, o zaman çoktan geçildi abi ona geçilmişti de o adı tabii konmamış adı konmamıştı. adı konmamıştı evet adı konmamıştı adı konsa bir, belki de e, rahatlanacak hakikaten e, kimilerine göre 8.5 saat kimilerine göre 10 saatlik bir ee, toplantı yapıldı. Bunlar Bakalım, da Fantastiko'nun göstergisi değil mi? Yani şimdi birilerine göre... Saat aynı saat. Evet, zaman dilimi aynı şimdi, zaman dilimi. Birilerine göre gergin, birilerine göre neşeli bir toplantı olsun. Bu tamam, subjektif bir şey. Ama buçuk veya 10 saatlik bir toplantının tek ölçüsü vardır saat. Ama Fantastik o da o da Değişik döner yani. 8,5 saat bir bir gazetede yazıyor, bir gazetede 10 saat yazıyor. Yani acaba erken çıkanlar mı oldu diye düşündüm ben. Erken çıkan, ilk bakan çıktığı zaman toplantı bitir, biter abi falan diye bir gazeteci olarak hayır efendim son bakan çıktığı zaman toplantı biter falan diyen başka bir gazeteci var? Şimdi Yoksa... şu olabilir, sa e, toplantı salonundan çıkmaya başladıkları saatle sarayın kapısından çıkmaya başladıkları saat bir arasında saat, bir, buçuk saat bir buçuk saat olabilir. Saat olabilir. Doğru. 1500 tane oda var yani ana burası falan merak eden de olabilir herkes öyle tamam şimdi sen hükümet görevlisisin bakansın ama hop diye saraya girip bakamıyorsun ki belki inşaatta dolaştırmışlardır ama ondan sonra kardeş burası saray sen meclisin insanısın falan diye şey yapıyorlar girmişken hazır bakanlar olarak orada şey yapmışlardır dolaşmışlardır askerlerle fotoğraf çektirmişlerdir askerler dolanıyor mu orada bakanları karşıladı mı? Yok hayır. Şeyde karşılamalar var. Askerler o zaman çıkıyor muhafızalığı. Ee, yurt dışından gelen. Askerler dediğimiz ciğerde. şey değil mi? 16. Ha, işte 16 fantastik. O işte. O, o şeyde yok. İç ziyaretlerde yok anladığım kadarıyla muhafızalığın şey Bu arada hafta sonu ben biraz gezdiğim için gündeme tam bakamadım ama şöyle bir açıklama oldu mu? Büyük hayaller kurmak yücelerin işi değildir demiş. Evet oldu. Cumhurbaşkanı. O ne zaman oldu? Sonra Cuma şöyle, günü oldu. He, sonra da şey demiş. Gerçek cüceler üzülmesin Cüceler benim canım ciğerimdir Kardeşimdir diyor evet onun devamında da oldu Bu da fantastiko değil mi ya? Cüceler benim Tabi evet fantastiko yani kendi içinde tutarlı Yani yarın öbür gün e, Böyle bir Ülkenin tarihinden Bir Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlarının önemli sözleri Arasında böyle şeyle Pirinç tabakalarla cüceler canım ciğerimdir mi Yazacağız Tabi cüceler e, büyük düşünemez. O lafın başlangıcı o cüceler Başı büyük öyle düşünemez. Yanlış anlaştırmasın cüceler e, canım ciğerimdir, canım benim kardeşimdir e, <gülüyor> diye bir açıklama devam ediyor. Yani, Tam fantastik, fantastik oraya, oydu, evet. En son 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı e, Süleyman Demirel görev süresi biterken hükümete veda için kabineye başkanlık etmiş. Hı hı. E, 15 sene sonra bir ilk gerçekleşti dün. E, çeşitli fotoğraflar yansıdı biliyorsun takip etmişsindir bunları sevgili dinleyicilerimiz de görmüştür. Ee, Başbakanımızın bir mahsum fotoğrafı vardı. Evet bir mahsum bir hakikaten çok O da galiba yemek mi gelmiyor? Meşrubat gelmiş, Yani ana yemek mi gelmemiş? Diğer fotoğraflara da baktım. Yani Çünkü orada sadece e, Başbakan Davutoğlu'nun fotoğrafı böyle görünüyordu ya, Hı -hı. bu görünüyordu. Diğer böyle toplu bir çekim var. Hani toplantı başlamadan önce bir basın mensupları artık evet, Cumhurbaşkanlığı'nın daha doğrusu sarayın fotoğrafçısının çektiği fotoğraflar mı veriliyor ne oluyor bilmiyorum o böyle bir geniş açıdan bütün bakanların görüldüğü bir fotoğraf. Onlara bakıyorum orada da şey yok abi. Yemek yok. Yine kuru pasta ve portakal suyu. Ama portakal suyu gerçek portakal suyu ee... sık. Yani hayır bizim kullandığımız anlamda portakal suyu değil portakal suyu ama <gülüyor> böyle şey herkesin önünde kendine kendine yetecek. Ayrı bir he. sürahi ha sürahiyle gelmiş. Tabii küçük sürahi bakayım burada bir buçuk bardak falan rahat çıkar abi. Acaba şey mi oldu? Kuru pastalar falan vardı. Şimdi e, yetişemedi mi? Çünkü masa dev kadar Gördün mü sen masayı? Gördüm tabii. Hakikaten bir yayla gibi bir şey. Orada e, başbakanımız biraz şey ya. Portakal suyu mu az geldi acaba? Vaktefek ya. Orada onu yetişemedi. Kuru pastaları herkes bitirdi. Ben alamadım diye mi? O yani şey diyor. Çünkü diyorsun, başbakan Cumhurbaşkanının hemen yanında oturuyor öyle şeye de atlayamaz hemen. Ama diğer masanın diğer ucundakiler kimse duymaz burada ya tık tık tık tık tık diye kuru pastaları yediler belki. <gülüyor> Hep çirkinleri kaldı. Onların bazen mesela tabaktı bir %30'u 40'ı çirkin oluyor. Hemen bilenler güzellerini yiyor sonra. Yok herkese ayrı abi. Herkese ayrı kurbanlık geldi. Herkesin tabağına bir kurbanlık oraya tabağa hiç ulaşmadı. Alalım herkese de ayrı servis açalım diyerek öyle şey yapılmış da şimdi bakıyorum. Başbakan önündeki şey de eksiksiz Acaba dedim portakal suyu mu yarım? Olur ya. Yarım gelir Onu abi. Bir, tabii canım. Ona canı sıkılmıştır. öyle bir şey de yok. Yoksa ben hani Anlamadım. böyle yetkiyle ilgili bir şey olduğunu zannetmiyorum yok, zaten. Ayakası Hadi ayakası sen ayakası. biraz başbakanlık yap diyerek ee, oraya koyayım. Tabii ki yani başbakanlık yap dedi bana ama kurpasta vermedi diye bozulmuştur. Yani o bir takım kötü niyetli evet, insanların yani yorumları siyasi, olduğunu düşünüyorum. Siyasi, falan düşünen alakası yok. İdeolojik. Lütfen siyasi düşünmeyin okulunuza bakın diyoruz. Yani Oktay sen genelde. bu sabah bir şeyler diyorsun ya sarı kanat diyorsun okulunuza bakınız dediğin ne ya? O da abi 80'lere gider. Öyle bir laf var ya Kenan Evren zamanında. Ne o? Siyasete bulaşmayınız bütün öğrencilere söylüyorum ha, ha, okulunuzu... okulunuza bakınız okulunuzu bitiriniz diye çok büyük dünya üzerindeki en büyük öğütlerden biridir. Hakikaten doğru. Ha, üniversite öğrencisi de verilmiş. Onun gibi yani biz de öyle e, onu söyleyelim ama e, yani bakıyorum ben hiçbir şeyde aksama yok abi. Kuru pastalar tam Kağıtlar, kalemler tam. Bir tek başbakan'a gitmeyeyim. Mikrofonlar tam. Her bakana şöyle bir bakıyorum. Bir mikrofon düşüyor. Ondan sonra bu bazı toplantılarda her bakanın kim olduğu anlaşılmıyordu. Onların önünde böyle isimlikler. İsim koymuşlar Tabii. var. Niye koyuyorlar ya? Sabit Başbakan bakanlarının isimlerini bilmiyor mu? Hani abi yani biliyordur da bakanlar kurulu En kötüsü kurulur, şeycim kalabalık. der yani. Necim? Şeycim. Ee, kim de iç içleri... <gülüyor> Bu da bakan... Abi abilerler canım kaç tane bakan var orada? Bakan, hmm. Yani işte ne bileyim sorumlu bakanlar hani tam neti olmayan da şundan sorumlu bakanlar falan filan saydın mı? 20, 20, 20, 20, 20. 25 Başbakanı da saydın mı? Onu da sayacak mıyız e, Tabii canım onu da ismini. 26. 26. Ama e, o, o zaten bilini... başbakan, başkanları, bakanların başkanları 25 artı bir diyelim. 25 artı bir. Çünkü o da kenarda oturduğu için. Bir de en arkada biri var. O ne yapıyor? Ona da aynı şey gitmiş. Ha, bak mesela bakıyorum abi tamam şimdi anladım. Ona portakal suyu gitmiş kuru pasta yok. Yok. Ona kuru pasta yok. Onu tamam şimdi anladım. 26 olmadın. kişinin ismi bilinir ya. 26 kişi bilinir mi? O zaman niye yapılmış abi bu tahta şeyler? Herhalde masa büyük ya. Her Belki, şeyi yapma şansı yok. Belki biz dahakinden kilimden böyle isimleri yazarlar. İlk diye olabilir mi? Yani mesela okulun ilk gününde de böyle bir... Şey yazılır ya hoca Ocalan... tarihi belge olacaktır falan filan diye mi acaba Bakınca belgede görünsün diye Aman herkes zaten çok memnun Herkes, yani herkes memnun Herkese memnun. gelmiş şey Belki önceden sandviç verdiler Ya da son çıkışta mercimek çorba var dediler 8 saat sürdü diyor. bak bu gazetede Ne buçuk ne 10 8 saat sürdü demiş ee, Bu gazetede Ondan sonra Zaman mevhumunu yitirmiştim Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İlk bakanlar kurulumuz böyle. Bugün de mecliste biliyorsun şey var e, gizli oylama var. Evet bu şey değil mi? 17-25 Aralık. E, evet 17 Aralık soruşturma kapsamında yargılanıp yargılanmayacaklarına dair meclis oylama yapacak bugün. Genel Kurul. Şey, bence gitmelerine gerek yok demişti komisyon. Şimdi Genel Kurul. Yüce Divan'a gitsinler mi gitmesinler mi diye bir gizli oylama yapacak. Şöyle olacakmış. Hani burada biz konuşmuştuk ya. Genel kurulda gizli oylama nasıl olacak falan ne diye. Hiç gördük bunu falan diye. Şöyle olacakmış. E, fantastik olduğunu bir kere daha hatırlatalım dinleyicilerimize. <gülüyor> Meclis Genel Kurulu e, milletvekillerine bir zarfın içinde damgalı 3 tane oy pusulası dağıtılacak önce hı hı. tamam mı? E, Yüce Divan'ın sevk yönünde oy kullananlar zarfa beyaz pusulayı. E, reddedenler kırmızıyı. Çekimsel kalanlar da yeşili koyacakmış İddiaya hı hı. göre bir iddia varmış ortada Parti yöneticileri oylamadan sonra milletvekillerinden ellerinde kalan iki oy pusulasını isteyecekmiş. İster tabii. Böylece kimin ne oy verdiği anlaşılacak diye bitmiş. Bu durum gizliliğin ihlali olarak yorumlanıyor diye de bitiyor. Ya, Haber, normal bir demokraside olabilir ama Fantastiko'da onlar hepsi ayrı pusulalardan bahsediyor. Yani başka bir oylama sisteminde yapılabilirdi gerçekten gizli olması için ama Fantastiko değerlerine göre, Fantastiko mantığına göre düşünmek lazım. Yani aslında. neden gizliliğin ihlali olarak yorumlayanların eksik e, kaçırdığı nokta ne daha Fantastikoyla yönetildiğini şu... Yani Gizlerin at... ihlali. Ne Atmadığı... alakası var efendim? Atmadığı pusulalardan ne oy verdiği ortaya çıkar tabii basit bir şekilde. Ama sorsan şey de, Ya atmadım pusula kim bakacak ya? Ben onu kime göstereceğim kardeşim lütfen diyerek de bunun açıklaması yapılır. Yapılır tabii. Yani o yüzden e, ilk defa gizlilik, e, gizli oy olacak bugün saat 15'te gerçekleşecek bir şey de yani şey mi olacak bu beyaz pusulalarını göstereceksin ki yüce divan'a gitmeleri yönünde oy kullanmadığını ispatlamak için. Evet elinde kalan iki pusuladan bir tanesi beyaz olacak ya da tam tersi. <gülüyor> Fazla beyaz var mı da diye dolaş olur mu? Olmaz herhalde. Bis bis bis bis gidip Buyur, bana atıyorduk falan diye. Bana kadar var falan diye öyle bir şey. Aslında yani. şey de var ne derler? Güzel bir şekilde seçme şansı da verilmiş yani. Hayır veya çekimser eğer şeyse hayır yerine çekimser kullanarak biraz şey yapalım. Gerçi çekimseri de kontrol edebiliyorlar değil mi? Çekimser de işte elinde kalan Tabii. kağıtlardan abi. O kağıtlardan acaba? şey Elinde yeşil beyazları sallamak gerekiyor değil mi? İki elle iki onu alacaksınız. Vermediğiniz oyları elinize alıp sandıktan öyle öyle, öyle çıkan olur. Öyle çıkan olur. Perdeyi şöyle dirseğiyle şey yapıp arasından <gülüyor> geçip böyle bir elinde e, yeşil bir elinde kırmızı pusulayla kağıtla daha doğrusu çıkan olur. Bu arada Dinleyicilerimizden biri John Gal, ne demiş? Kimlere oturacak belli olsun ne isimlik var demiş. Ah çok mantıklı, çok mantıklı evet çok mantıklı doğru valla. Ee, ondan sonra çünkü o şey olur orada Evet yani hakikaten. Benim yerime sen oturdun senin evet, yerine ben oturdum iş benim orada oturmam lazım iş de. bir hiç iş işleri sonuçta. Siz hani. yanlış oturdunuz falan filan diye öyle bir. Doğru çok mantıklı şey olabilir. Ee, ondan sonra, gerçi onda da şey gibi kapıyı asılsın abi. Mesela nasıl bazı, bazı düğünlerde oluyor kapıda oluyor bir tane bir kişi yer gösteriyor. O zaman şey oldu işte. Falan siz buraya. Biz mi? şöyle geçsek falan diye birbirini seven bakanlar yer becay iş yaparlar falan diye hiç o olmasın o tartışmalarla vakit kaybet. Tahta olursa o değişmez yerinden diye mi? Tahtayı yani tahta isimli olursa, bu, taht şeyle. Ha onu silikonlamışlar mı ta tabii. şey masaya? Masaya zarar verir silikon diye. E nasıl sabitliyorsun abi? Şeyle abi, şeyle ne derler? İki tane vida çarpmışlar <gülüyor> orada. E o da masaya zarar verir. Gerçi aynı vida normalde. Tabii, şey yok koyuyorlar reçet. Çiçek koyuyorlar. Gel bir yani, vidalı. Tabii mesela bir ilk toplantıda mesela iki Bakan yan yana otururken çok konuştular. Onun yerlerini değiştirecek. Hı -hı. Cumhurbaşkanı değiştirir. mi onun yerini? Yoksa başbakan mı değiştirir? Başbakan değiştirir herhalde Çok Çünkü büyük ihtimalle hayır. Fantastik oyu unutuyorsun. Hayır şöyle olur. Konuşmayı Cumhurbaşkanı yaptığına göre, Başbakan tamam. ne yapacak orada işine? O da bakıyor bakanlar, konuşuyorlar bir şey yapıyor. Sınıf başkanı gibi düşünüyorum. Ha öyle mi? Aha, o da konuşanları yazıyor, Cumhurbaşkanı veriliyor, o, o da yer değiştirmiş. Yani sınıf başkanı o zaman Cumhurbaşkanı öğretmen gibi. Mi? Öğretmen gibi. Ya da müdür müdür gibi, okul müdür, gibi müdür müdür mafini mü falan. Çünkü gibi. her zaman da girmiyor derse. Tabi doğru. Okul müdürü gibi diyelim. Arada sıra bazen dersi topluyor. Ozan Bey de şöyle demiş. Efendim Cumhurbaşkanı ile Başbakan 1 saat 20 dakika baş başa görüşmüş. O yüzden kurul toplantısı değil 10, 11'de değil 12-20'de başlamış. Yani Bu, bu, bu şey farkı ondandır. Yani 8 saat 10 saat 8,5 saat farkı ondandır Herkesten diye. çok mantıklı açıklamalar geliyor. İşte yani biz yine kaçırıyoruz. Onuz, var varolunuz sevgili dinleyiciler. Belki de Doğutoğlu o sırada yedi şeyleri kurup hastaları Acaba ağırlık mı çöktü? Yani bilme önceden yedi sonra tekrar verilecek diye düşündüm. E verilmiş. Verilmemiştir işte. Cum Siz hakkınızı efendim yediniz. Cumhurbaşkanı birebir görüşmede yediniz diye. Kimse kusura bakmasın denmiştir. <gülüyor> evet. bir tek ben varım falan dediyse bile kimse kusura bakmasın diye bir cevap aldığını biz düşünüyoruz. Biraz şarkılar türküler dinleyelim. Buyurun dinleyelim. Devam edelim sonra. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. insanlar Modern sabahlar devam ediyor espriler, şakalar. Buyursunlar. Lahmacun. Söyleyemedim ya. 2 saattir <gülüyor> çalışıyorum. Ortay, bir haftadır çok... çalışıyorum. Çok Lahmacun. Hasretle beklemeye bekledim. başladım <gülüyor> Fahir ya. <gülüyor> Sen de bütün programı şeyini üstlendin mi öyle kendi kendine? Lahmacun. Ne bakayım? Lahmacun. Biraz bağırman gerekmiyor mu oda Ben bir haftadır bununla çalışıyorum. Sen ne intakt yapıyorsun? Hiçbir şeyin Biraz bağırmam gerektiğine nasıl kanat getirdin <gülüyor> İşte bir haftadır çalıştığım için kafam karıştı. Lahmacun'a yeni standartlar geliyormuş. Lahmacun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O, bu <gülüyor> hakikaten bulaşıcı bir şey tabi önümüzdeki bir hafta boyunca buna çalışacaksın abi üstelik hiç sebep yokken yani sarı kanat <gülüyor> <yatan> <gülüyor> macun. O, yine sarı kanat fincanı çıktı sevgilimler lahmacunun üst malzemedeki protein oranı yüzde dörtten yüzde altıya yükseltildi Aa, ee, et koyulacaklar ee, yani ee, gerçekten tabi sen yani her şey tesadüf mi diyorsun Türkiye'de hayır her şey yani hesaplanarak yapılıyor yüzde yirmi beşten yüzde otuz çıkaracak Standartlar Bundan sonra kırmızı et miktarını. Baktım mesela lahmacun. %4'den %6'ya dediğin neydi? O protein oranı. He tamam etle beraber artıyor. Proteini sağlayan kırmızı et miktarı miktar olarak yani %25'den %35'e çıkacak. Yani bizim lahmacun diye yediğimiz şey 3 soğan artı 1 köfte miydi? yirmi iken? Evet şimdi e, köfteyi biraz arttırıp soğanı biraz azaltarak Kısıyoruz. eğer lahmacunun şeyini değiştirmiyorsan ki herhalde onun boyu sabit değil mi? Tabi canım lahmacun e bak, çap, yüz çap mı, şey mı? verilir? Lahmacunda mı? Yarı çap mı verilir? Bardak altı mı? Bardak üstü. Mü? Yok canım bildiğim standart lahmacun <gülüyor> Valla değişiyor galiba bizim sevdiğimiz Gaziantep antep lahmacunu hmm. güzel olan böyle hmm. şey ee, bir de benim gazi ahmet, gazi ahmet diyorum ya Gaziantep lahmacunu şey çıtır çıtır oluyor ama benim sevdiğim böyle daha yavan bir Yamış yamış olan e biraz ben beklet, daha çok seviyorum. Biraz beklet, o hale gelir abi. Bir o, gün beklemiş lahmacunda o tadı alabiliyor musun o, mesela? Olmuyor. Benim sevdiğim yamışlı. Bize birer tane arkadaşınki çıtır benimki yamış olsun. Sularmış. Biraz daha böyle nemli nemli istiyorsun yersen. Yani çıtır Peki, çıtır değil. Şunu söyleyeyim, biz e, dün Alin'de konuşurken ortaya çıktı bu. Buyurun. Sen yemeğin çıtır çıtır olması mı senin için daha heyecanlı, kıtır kıtır olması mı? Ne yemek olduğuna bağlı. Hiç fark etmez. Çıtır çıtır mı daha cazip, kıtır kıtır mı? Hmm. Hı, odanın çok güzel çıtır çıtır yeriz veya yer, kıtır kıtır mı yeriz hmm, galiba yani hangisini daha böyle güzel hmm. şey ile değerlendirmesini evet. kullanacağın sıfatı mı soruyorsun evet çıtır İkilemi. çıtır mı şey olması lazım mı yoksa kıtır kıtır mı kıtır kıtır, kıtır, kıtır mı? Hmm, bana kıtır da kıtır. sanki çıtır çıtır daha böyle bir hem sıcak hem galiba öyle bir fark var kıtır kıtır soğuk çıtır çıtır hem sıcak hem kıtır özelliği taşıyor. Ha, çıtır çıtır da sıcak da mı? Doğru söylüyorsun. Kıtır kıtır da şey Soğuk yok. Soğuk Soğuk soğuğu da kapsar. Çıtır çıtır da. Oluyor. Bir de kıtır kıtır da gizli tehdit de var. Yani o baş, başka bir anlamı tamam. da var yani kıtır kıtır. Ee, ama yani şu lahmacun şeyine dönersek lahmacunda kesin çıtır, çıtır çıtır olması lazım. Çıtır Tabii. çıtır. Yüzde ee, yirmi şey artışı, fiyat artışı demek bu lahmacunda. Herkes hazırlıklı olsun. Yani bu 2015 TSE lahmacun kriteri e, ne olacak? Toplam kütle e, 100-120 grama çıkacak. E, en az çapı da 20 santimetre olacakmış. Bunlar da verilmiş. Yani çok güzel. Keşke lahmacun satsak biz dükkandan. Obeze odurduk ne güzel. Gerçi bir dakika bak çap değişmiyor. Kütle de değişmiyor. Ondan sonra üst malzemedeki kırmızı et oranı sadece %25'ten. Bunu da gözle ayırt edebilir mi ya bir insan? Zaten gözle orada soğanla eti birbirinden ayırt etme şansı yok. Sadece yedikten sonra. Sırf soğan yedik galiba diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız cezası çok yüksekmiş. 13 bin lira. Ee, bakıyorlar mesela. Eğer sen o 20 santimlik lahmacuna mesela %25 et koydun. Hop geliyor bir 13 bin lira ceza. 15 gün içinde ödersen tabii %25 benim imkanı olabilir. Ceza indirimi olabilir ama... 13 bin lira cezayı. Ben nasıl... Kim kesiyor bunu? Laps diye kesilecek. Tarım, Hayvancılık Bakanlığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerin yapılacağı denetim. Onlar nasıl anlayacaklar? Giyecekler ha. Yani. Ben anlamadım. Bunu biraz daha bir tane bir de ayranla ver yanını diye. Ha onlar yiyerek mi test edecek? Ben nasıl test ediliyor anlamadım. Şimdi ekmek hani mesela standart bir şeydi ya. Lahmacun restoranlar restorana ayrı. Zaten bazıları belki daha lezzetli olsun diye daha pahalıya sattıkları lahmacun daha çok et koyuyorlardı. Valla ben evet onu şey yapamadım ya Anlayamadım nasıl test edeceklerini Gerçekten bulamadım ben Nasıl test edecekleri ayrı da Nasıl karıştıklarını ben oturtamadım kafamda Nasıl ne, ne demek nasıl bizim ki lahmacun ben? değil efendim lahmi diye bir şey satıyoruz biz Bol soğanlı olur diye satarsın Yok orada çap var abi. Bakacak mesela çap 20 abi, santim mi? Serbest piyasa dediğin istediğin çapta mega lahmacun diye bir şey satarsa hapuslarda mı sürüneceksin? Lahmacun biraz büyük yaptık. Pek çok dükkanda lahmacun diye satılıyor zaten bu. Yani baya zincirlerde şeylerde. Burada restoran fiyatları da mesela bir restoranda 4,5 lirayken bir restoranda 8,7 liraymış lahmacunun fiyatı. Evet işte o da serbest piyasa dediğimiz o ya. Ama adı lahmacun işte. Onun ismini değiştirmesi lazım senin o zaman Şu öyle şey, bir şey olursa şey ortadan kalkacak. Orada da lahmacun yedik. Burada da lahmacun yedik. Ama lahmacun yedik diye böyle bir şeyimiz var ya bizim. <gülüyor> Aynı kelimeyi vurgular değiştirerek yapıyoruz. Mesela abi e, işletmenin sahibi Talat Bey şöyle demiş. Restoranımızdaki lahmacunun çapı 31 cm'dir efendim demiş. Mapuslarda sürünecek o zaman. 20'ye indirecek değil mi? <gülüyor> İçerisinde kullandığımız kırmızı etin oranı %45. Bu lahmacunun fiyatı 4.25 TL. Nasıl oluyor bu? O zaman bu standartın düzgün bir şey Daha düzgün, lezzetli bir şey hatta Standartın üstünde bir lahmacun Tabii 31 santim %45 Gerçi onu 20 santime indirdiğin zaman Yüzdesini değiştirme imkanı mı var acaba Vallahi İstersen... karışık işler Bu işler yani bu Temel işler matematik. karışık Matematikten yani şey yaparsak bilmiyorum bu adam Hapuslarda düşünür evet. Biz niye lahmacunun lezzetli yaptık diye. Hayır 20 santimden satacaksın bundan sonra Standartımız o Değiştireceksin lahmacunu o dediğine gider İsminde değiştirmeye gider yani Ege yani Vallahi nasıl? bunu şey yapsa lahmacun der gibi bir şey yapsa lahmacunun şeyini koruyoruz diye ne derler. Hani bir ara İskender için şey oldu ya standartı belirlensin falan her kafana göre yaptığın şeye İskender deme diye anlarım da devlet nasıl şey yapıyor o lahmacun onu anlamadım ben. Lahmacun sabitliyor mu? Habilen Benim standart işte. Ya o zaman fasulyeler falan hepsi bunların standartı var mı? Var tabi. Mapuslarda sürdü hem var mı fasulye? Fasulye dediğin saat... pişmiş fasulye mi yoksa derma stande yazan fasulye mi? Pişmiş. Piş, piş fas. Piş pişmiş fasulye mi ha? <gülüyor> pişmiş fasulyede yoktur canım. <gülüyor> Bir porsiyonda ne kadar kaç tane olması gerekiyor falan? Fala mı pişmiş fasulyede yoktur canım. Derken az önce lahmacun gramışını veren adamsın. Nasıl bu rahatlık? Anlamadım. Et e, Türk hepsini... Standartları Enstitüsü. Yani orada fiyat fiyatı da karışması lazım eğer bu standardı veriyorsa değil mi? Evet işte ben yani bir yerde oturmuyor o. Bir yerden Ama e, tabii işte, fantastik oyu unuttuğumuz için. <gülüyor> hep ya. bundan oluyor abi. Yani, ne oluyor? Bazen i̇şte, normalmiş gibi konuşuyoruz bazen. Etkilisel olarak hep ne yapıyoruz? Hep böyle e, eksik sorgulamalar yapıyoruz. O yüzden oluyor. Oktay fasulye derken Lahmacun derken saati kaçırdık hakikaten. Şimdi bir haberleri almamız lazım. Aldım, Seni evet. alkışlarla stüdyodan bir uğurlu. ben o zaman dışarı çıkıyorum. Mutfağa birer tabak fasulyeyi koyuyorum. Tamam. Seni bekliyorum. Saymaya başlasan. Tamam. Modern dans sabahlar. Bu sabahlar. Bu sabahlar. never put without a smile. sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz. İngiltere'ye gidelim o zaman müsaadenizle. Hay hay. 5 yaşındaki eee Noel, Noel öncesi bir olay. 5 yaşındaki Alex'in daha doğrusu hı hı. hikayesi. Ne olmuş Alex'e bir tane doğum günü hediyesi şey gelmiş hediyesi partisi gelmiş. gelmiş doğum günü partisi davetiyesi gelmiş daha doğrusu tamam mı tamam. bir arkadaşı e, demiş doğum günün var Alex gelir misin hay hay demiş, hay hay. demiş. işleri demiş. bir ayarlarsa gönder olmasın demiş ama ne olmuş en sonunda bu e, şey mahkemeye taşınmış bu olay <gülüyor> yine gitmemiş mi yine anlaşılmayan bir olay gitmemiş ee, gitmediği için de fatura göndermişler. Alex'in annesi babasının. Ha o zaman dışarıda eve. bir yerde yaptı. Adam başı 10 pound olacak falan diye. Doğum günü çocuğun annesi Julie. Hı -hı. Biliyorsun Julie. Julie hanımı. 16.95 poundluk faturasını e, göndermiş. Alex Gillin evine. Ondan sonra Allah Allah. Fatura nereden geldi falan diye annesi babası şaşırmış. Yani partiye katılamayacağını yani niye söylemedi niye söylemediğine getirmişler. Evet ondan sonra ve mahkeme şu anda e, şey oluyor. E, devam ediyor. Dur bakayım. E, ha yok ilk mahkeme kararı vermiş. Evet ilk başta söylemesi lazımdı. Alex'in doğum günü partisine katılmayacağını söylemesi lazım Bu demiş. Koca koca adamlar İngiltere'de peruklar falan takıp bunu mu konuşuyorlar bunu ya mahkemede? Tabii. Alex'in babası. Fatura bütün gerekli resmi bilgilerle kesilmişti. Hatta üzerinde e, Jülin'in banka hesap numarası bile yazılıydı. E, para kaybettiği için üzgün olmasını anlıyorum. Galiba hiç kimse gitmemiş çocuğun doğum gününe. Olabilir. Hem sevimsiz, sevimsizliğinin de nereden geldiği aileden geldi demek ki çocuğum. E, para problem değil ama demiş. Sorun demiş. Jülin'in benden parayı isteme şekli demiş. E, bana demiş. Şey gibi. insan gibi davranmadı demiş. Adam da siz çok sinirliymiş ha. Yani böyle bir sert sert konuşmuş. Ondan sonra gitmeyen çocuğun babası mı? Gitmeyen çocuğun babası. Cülide, doğum günü çocuğunun, çocuğunun anası. anası. Evet faturayı gönderen hesap numarasını da yazmış faturanın köşesine. Ondan sonra e... ben yavrumun doğum günü oralarda yaptım kimse gelmedi hepsini mahkemelerde süründüreceğim yavrum sen merak etme hepsi seni sevecek demiş iki sene yatsınlar <gülüyor> çıkınca hepsi seni sevecek. Mahkeme kararı ile çocuğunu sevdirme diye bir şey var mı ya? Tabii. İşte böyle bir. İnter ona karar veriyor mu? Yani sonrasında belki gizli bir anlaşma yaparlar. Yavrumun en iyi arkadaşı olursa hapis cezasından vazgeçiyoruz. Davamızı geri çekiyoruz diye. Ha, öyle anlaşmalı Herhalde bitmesi. E, Cüli e, Hanım da kısa bir açıklama yapmış. E, demiş ki parti davetiyesinde bütün detaylar yazılıydı demiş. Bana ulaşmak isteyen ulaştı demiş. Ulaştı. Kimse gelmedi. Herkes ulaştı. Ondan sonra Asliye mahkemesine çıkacakmış çocuklar şey şimdi. de olabilirdi yani. Parasını verelim de şu sevimsiz çocuğunun doğum gününe gelmeyelim de olabilirdi. Allah, Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Bir de çocuğun çantasından çıkmış fatura. Kahverengi bir zarf da çıkmış. Ne biçim ayrıntılar var ne biçim. Yani İngiltere mahkemeleri nelerle uğraşıyor ya? Ya Avrum arkadaşlarının ismini yazdım. Sen okulda daha terkçizin faturasından. çantasına şey koymuş işte. Çocuk, çocuk belki de kendisi gelmiştir Cüli. Çünkü Cüli'nin bu halinden tavrından ben okul aile birliğinin koruyucu annesi falan filan gibi böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok hakkında ama yani bu bu tip itirazda bulunan kişi ve bununla uğraşan kişi e, herhalde okulda çok vakit geçiriyor. Çantasına bir, tek tek koymuş olabilir annesi. Ali'nin bir parti mi yapsak ya? Burada şimdi Jülya anlımı çok ayıplıyorlardı. Bir iki vaka daha olsa böyle. Normalleşse bu. Öyle 16 poundla da yapmayız yani. Adam başı 100 liradan. Annesiyle gelecekti 200 liradan faturaları koy, sınıfa Yapabilirsin. Gönder. Sen para kazanmak için diyorsun Evet. Bunu? Güzel bir gelir kaynağı. 3-5 kişi de doğum gününe gelirse onu da dağ başında bir yerde yaparsın. Ne yapacaksın? Servis kaldırıp oradan da mı para kazanacaksın? Ya hiç kimsenin gelemeyeceği Anlamadım. bir yerde parti. Ha kimse gelmesin ha. diye. Ondan sonra dava açacaksın? Dava. Niye gelmediniz falan diye. Geleceğiz dediniz. E şey yapacağım. Dağ başında yapmana gerek yok. Yine bir yerde yap. Yüksek fiyat koy. Ama gelen olur. E gelsin yüksek fiyattan işte gelenden kazanırsın. Mesela 100 pound. O zaman Ni niyeyse poundla yapalım. Poundla Mesela. yapalım. Çünkü böyle oluyor bizim bildiğimiz. Dükkanla yapalım bari. 100 pound. A... Dükkanı karıştırmasan ona. Bu, bu şey fikrine, cin e, fikrine dükkanı karıştırmasan. Ha, dükkanlar da 3-5 kuruş şey yapardık diye düşündüm de. Hazır bak tatile de 3 gün var. Tamam doğru vallahi 18 milyon öğrenci e, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci son 3 diye sayıyor bugün. Evet. Hadi bakalım nişanslar diliyoruz hepsine kazasız beyazsız. 23 Ocak'ta yarı yıl tatili başlayacak. Tatlı karneler diliyoruz. 9 Şubat'a kadar yatış. Yatış. 23 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar 12 Haziran'da da sonra artık final. Ee, ondan sonra 3 gün kaldı. 3 gün bugün çarşamba, perşembe, cuma sayılmıyor mu ya? Cuma öğretmen taklitleri. Ha, son gün esprileri mi? Sıralar çevrilir. Sıralar çevrilir falan filan. Hala o devam ediyor mu acaba ya? Hala acaba okula tape kim getirecek diye bir şey var mı? E, telefonlar var artık. Telefonlar, telefonlar şey var, değil mi? Olur. Telefondan şey yapılıyordur. Sınıfta bilgisayarlar var bazı okullarda. Tabletler, tableti olan çocuklar var. Okullarda tabletler dağıtılıyor. Hep bunları unutuyoruz biz. Hep fındık veriliyor zannediyoruz hala. Öyle değil. Öyle değil. Artık tabletler dağıtılıyor sevgili dinleyiciler. Ee, kardeşlerimize, küçük genç arkadaşlarımıza e, başarılar. Diliyoruz. Karnesi kötü olanları da ikinci dönem düzeltecekler. Şimdiden annelerine babalarına bir söz veriyoruz. İkinci dönem düzelecek o notlar. Karne geliyor mu Alin'in? Cuma günü? E artık internetten. İnternetten değil mi? Yani cuma onun Alin'in okul tatili olmuyor da? Olmuyor da işte öncekinde şey yaptılar. Birinci dönem sonunda karneyi mail attılar bize. Peki şey Bak oradan. Şey mi? Aynı gün mü atıyorlar yoksa şey mi? Öncesinde mi atıyorlar? Vallahi öncesinde attılar galiba. Ya, okul kapanmadan önce atıyorlar yani. Belli olunca galiba yolluyorlar. Şimdi de öyle devamsızlık devamsızlık her şeyi insanlar görüyorlar şeyde. Hiç Elektronik ortamı Ben şeye şahit olmuştum yani. Ne? Biz börekçiye çok saçma bir şekilde bizim çocukluğumuzda kafeler falan yoktu. Biz o zamanlar bir tane pideciye takılıyorduk ya da pidecinin yanındaki börekçiye takılıyorduk. Çok mantıklı biz de öyleydik. Ondan sonra orada... Öğrenciler olarak mı? Öğrenciler olarak. Evet. Ya yani bizim arkadaş grubu oradaydı. Bazıları başka yerdeydi falan tamam. böyle. Yan masada işte değişik kimyevi malzemelerle karneyi silip notları ve notları da çok güzel değil. Sadece kırıkları biraz toparlama üstüne. <gülüyor> bir, bir tık üstüne. yukarıya mı? Hakikaten o adamlar kimya profesörü mü oldu ne oldu bilmiyorum da çok güzel tertemiz bir çalışma yapılıyordu yanımızda. Karnesinde üstünde oynama. Yan masa, Siz hiç gidip şey yapmadınız. Dahil olmadınız da yan masadan gözlemlediğiniz kadar. Evet, onlar biraz da büyüktü bize göre. O işte ne kadar zor ya. Yani çünkü ilk başta aileye bir düzeltiyorsun. Sonra okula verirken tekrar düzeltiyor musun? Kaybediyorsun galiba. O konuşmalardan anladığım kadarıyla. Ha karne kaybetme diye bir hak var mı öğrencinin? Vardır. Biraz kızıyorlardır da. Evde delik şey oldu falan filan diye. Yoksa değiştirilmiş karneyi nasıl yapacaksın? O zaman tekrar basılıyor falan filan. Karne parası diye bir şey de vardı zaten. Vardı tabii. O zaman bir kere daha veriyor onu. Çocukcağız. Neyse yani onu demek ki adam en başında düşünüyor. Bir de şimdi bunu şey yapmak lazım ya. Printahatı alacak. Bizim benim mesela karnelerim hep televizyonun üstünde dururdu. 15 gün tatil boyunca. Demek ki yani. yani diyorsun, i̇yi yani, yani şey. <gülüyor> e şimdi bunu... Demek ki iyi karne. Benim ablamın karneleri dururdu. Benim bir esprim kalmadı galiba. Televizyonun üstünde. Hiç ben durduğunu hatırlamıyorum. Yayıntı diye bakıyorlardı büyük iki tuvalet seninkiden. İki karneyi nasıl Ay, tutacağız işte, falan sen. diye. Şimdi ama böyle internetten sonra ne yapıyoruz? Ha Facebook'a koyuyorlardır tabii. Bizim oğlanın karnesi diye. Koyan mıdır? Yok, yoktur. Koyan artık. yoktur ya. Var mıdır? Vardır gerçi. Yani ben zaman şey koyardım. Televizyona koyamayacağız. Şimdi printout alsın onu yamış yamış bir şey olacak. Ya arkasına böyle fotoblok bir şey yapacaksın. Güzel dursun diye. Ya da daha ucuz olsun diye Facebook. Peki beni karnede en çok heyecanlandıran bölüm şeydi. Ee, o karnenin küçük, sağ tarafı mı? Küçük bir kutusu olur da Öğretmenin görüşleri. öğretmenin görüşleri diye Ben en çok ondan heyecanlanırdım Acaba bu sene ne yazıldı hakkımda Öğretmen ne yazdı falan diye Şimdi elektronik ortamda o yazılmıyor mu Aa, bilmiyorum El yazısıyla onu. böyle bir ha, Yok yazılıyordu Genel bir değerlendirme Öyle bir cümlelik bir şey yazılırdı yani Bizim karnelerde şimdi yer yoktu Şimdi uzun uzun yazıyorlardır öğretmenler ha, Şu yani ilgilenen öğretmen hakikaten şu, şu özelliğini takdir ederim Bu özelliğine biraz daha dikkat et falan filan gibi Öyle bir kanaat şeyi vardır yani değil mi Vardı teknoloji çok değişti canım artık Yani e, herkes... Emojilerle mi emoji'lerle mi Emojiler Bir de öğretmene ulaşmak o kadar imkansız bir şey değil Bizde öğretmenin Telefonunu bulmak diye Garip bir şey vardı bu zamanımızda Öğretmenin <gülüyor> telefonu varmış onda diye Sanki herkes CIA ajanıymış gibi. Şimdi mesajlar atılıyor falan. Bir garip şeyler var. Evet öyle. Şeye, öğretmene mesaj atılıyor değil mi? Yarın, canım. Yarın okul var mı diye. Bizim dükkana gelen öğretmenlerden biriyle konuştum ben de. Hı -hı. Ee, okulun olmadığı hani kar tatilinden dolayı okul tatil edildi ya. Okul tatil edildi açıklamasından sonra öğretmenlere ulaşıyorlarmış. Okul tatil mi edildi diye. Ee, bülgeye... Nasıl bir güven bilmiyorum. Yani nasıl bir daha doğrusu güvensizlik bilmiyorum da bu. Direkt öğretmene soruyormuş yani. Ülkeye öğret öğrencileri şey diye. Hocam yarın ders olacak mı diye. Durup durup <gülüyor> Böyle yönlendirmeli mesajlar da geliyor. Direkt öğretmen galiba oradaki şey. İnisiyeti evet, öğretmende. Büyüyünce şey de değişiyor ya. Tavır falan da. O, yarın ders var mı diye soralım. Belki yok der diye mi yapıyorlar. <gülüyor> yarın ders yapmayı düşünüyor musunuz? Ay, neyse yani sorulsun sorulmasın 3 gün sonra tatile giriyor okullar yapsınlar. Çok çalıştı haklarıdır Bütün güzel, güzel Bu tarihlerde doğan kardeşlerimizin Genç arkadaşlarımızın tam doğum günü yapma zamanı Aslında bunu bence şey yapsalar daha mantıklı olur Öğrenciler için ne? Nasıl iş yerinde çalışanların böyle bir izinleri var Şubatın ortasında bir tatil oluyor He. Havalar soğuk bilmem ne tadını çıkaramaz. Çocuk bunu böyle kendisi iznini alsa, bir hafta izin alsa. Yani şey Diş genel bir tatil, izin alır gibi. Genel bir tatil olmasın diyorsun. Yok. Zaten onun için böyle bayramlarımız var, yılbaşı var falan filan. Ama e, arada sen izin de kullan. E var o devamsızlık günü hakkı diye bir şey var. Var da öyle tam adı yok onun. Hasta falan olmak lazım gibi bir şey var orada. <gülüyor> Mesela ilk sene bir haftalık izin Hı -hı. hakkı olacak. 3. 3. sınıftan itibaren mesela 14 güne çıkacak. 14 güne çıkacak. Sonra 21 günde bitecek lise sonuna kadar. Hiç şey yapmazsan, değerlendirmezsen de onun şeyini alacaksın. Parasını almak mantıksız olur. Fazla notu mesai gibi. Fazla mesai gibi not alsın. E şey peki? Yani e, sınavlar mı sınavlar olunca nasıl olacak? Ona göre ayarlayacak bizim zamanını. <gülüyor> bence ona denk getirecek. Hiç yani. tatil olmasın diyorsun yani sen? Bence hiç olmasa yani o kadar uzun tatilin ne anlamı var? Olur mu ya? Sömestr, sömestr denen kimi bölgelerde sömestre sömestreyi denilen, bekleyenler var. Sömestreyi doğru. bekleyenler var, şey yapanlar var. Yani onun bir enerjisi. Sen onu annelere dedin. sor. <gülüyor> Geliyorlar eve gel diye. Okullar başladı diye bir tane öyle şey vardı ya. Okullar <gülüyor> açılıyor diye sevinen anne diye bir tane gorilin dansı vardı. Bir <gülüyor> zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Facebook'ta bir günde bin tane paylaşım olmuştu. <gülüyor> Ay evet ya. Sömestrer, kimilerine sömestrer, kimilerine e, başka iş günleri başlıyor. Yani hadi bakalım kardeşlerimizi daha şimdiden başarı. Aman diyoruz. Buradan, e, 58 e, senedir devam eden dileğimizi de devam ed e, Bir kere daha tekrarlayalım. İlk dönem notları önemli değil. Bunu telafi değerlendirmesi olarak düşünün. Annelere babalara da buradan müjde. 14 gün sonra tekrar açılıyor <gülüyor> okullar. <gülüyor> Biraz dişinizi sıkacaksınız artık. Valla Ali'nin okulunu seviyor bu arada. Yani bazı çocuklarda şey var. Biz bu karlı günlerde okula göndermedik diye her gün tabur diyorduk. <gülüyor> Karnelere gelen e, kanaat cümleleri gelmeye başlamış. Hı hı. Necilerimize soralım aslında. Sizin karnenizde ne yazıyordu? Öğretmeniniz ne yazmış i̇şte yorumlar diye? Yorumlar var mıydı? Evet. Belgelenmiş yorumlar. Öğretmen anneye babaya söylemiş olabilir de. karnede de... Şeyler sonsuza kadar kalacak. Vallahi değerlendirmek. Benim mesela hep, hep modern sabahları gönderi sevgilinciler hatırladıklarınızı e, bekliyoruz. E, der, hep notlar çok iyiydi de ilkokulda. Zaten ilkokulda öyle olur herkesin. Bir ara tam karnelerin yazılacağı gün ben birisiyle mi kavga falan mı etmiştim? Tam karnelerin yazılacağı gün yani bir hafta önce yazılsa hiç oraya yazacak pırlanta gibi falan yazacaklar. Onun tam yazıldığı gün mü ne olmuştu? Öyle bir yansıması vardı bende. O yüzden zaten... Ne, ne olmuştu ben anlamadım. Birinin kafasını duvara mı vurmuştum ne? Arkadaşlarıyla biraz daha iyi geçin. <gülüyor> o zaten benim bütün eğitim kariyerimi alt üst etti. Hiç o sağ sütunda peki iyi geldi mi? Arkadaşlarıyla iyi geçinme? Yok. Nota yansımamış da yoruma yansımış. Bana, bana bir sene geldi ya Hadi canım. Tabii işte o soba. sobayı artı soba sesi. O zamanki karneminde çok utanarak ben şey yapıyorum. Çünkü şey diye çok kibar bir ilkokul öğretmenim vardı benim. Hı -hı. Ee, şey diye. Daha az hareket... <gülüyor> ...etmesini dilerim falan diye. <gülüyor> yani biraz... ...otur oturduğun yerdenin... ...ya da ne bu heyecan demenin. yani Daha kaba ifadeleri de var tabii bunun da. Yani onun en kibar hali. Daha hareket etmesini dilerim diye. Ya biliyorsun Bir de oğlum. bana da değil, bana, beni de muhatap almıyor. Ha anneye, babaya. Bilemiyorum artık kimi muhatap alıyorsa. E, Anadolu Lisesi'ne yedekli seten girecek o ...on karnına çıktı o. Ortaya Hadi canım Tabii, Neyse ki nota yansımamış dediler yedekten aldılar Yoksa o yorum baya benim eğitim kariyerimi etkilemez <gülüyor> Mesela Harun Bey'in karnesinde şöyle yazmış öğretmenlerinden biri İlk dönem iyiydi ikinci dönem gevşetti <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok güzelmiş ee, ke... Harun Bey mi? Harun Bey Harun Bey, evet. Bey aslında demek ki, hazıra yatan bir adam Gerçi ne gevşetecek ya ilkokul öğrencisi Hakikaten evde bir şeyler var taşınmışlardır Belki bir şey olmuştur yani gevşetecek Neyini gevşetecek Zaten ilkokul 2'de <gülüyor> Mesela Kenan Bey de şey yazmış öğretmeni Zamanında e Allah seni ıslah etsin oğlum <gülüyor> Mesela bak bu da yani dua edecekken hı -hı, Son anda evet, duaya e Dönen bir e <gülüyor> karne ifadesi. Elalarını elalarını da yazabilir doğru. Ay sor, soralım sevgili dinleyiciler gerçekten öğretmenlerimizin yaratıcılıkları ne boyutta karnenize yazan şeyleri bize gönderin biz de buradan bakalım et modern sabahlara. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio trusa modern sabahlar devam ediyor sevgili insan. severler buyursunlar. Çok güzel dinleyicilerimizden şeyler geldi. Karnede yazan notlar. Süper. Ee, karnede öğretmeninizin sizin için yazdığı e, notlar dedik kanaat kısmına, okutucuğa. Ee, Doğu Devrim Özdemir demiş ki Doğu Bey, hem zeki hem çalışkandan başladım. Zeki ama çalışmıyorla ile devam ettim. Bu çocuk okumazla mezun oldum demiş. Ne kadar güzel. Yani, bir istikrar hikayesi bu. Yoksa böyle zeki, zeki, zeki, zeki diye... zeki diyebilmez yani Zeynep Hanım bana da hep daha az konuş dediler annem her toplantıdan çok musun diye dönerdi demiş karneye yazılmaması Zeynep Hanım için büyük Abantaj, bir şans hakikaten. Ee, ondan sonra Yağmur Aylin Buldaç demiş ki herkese not yazmıştı öğretmen e, bana yazmamıştı ee, benim de beynime bu kötü anı kazındı bit artık 2015 diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu lütfen hashtag haline getirsin <gülüyor> Çünkü bu isyanları e, Twitter'da topluyoruz. Ee, Başaran Bey böyle devam ederse çok başarılı olacak yazmıştı öğretmen. 8 senedir üniversitedeyim bir türlü bitmedi demiş. Ee, bir dönemde lisede 36 kere disipline gitmiş Başaran Bey. Ee, ondan sonra öğretmenlerinden biri e, Allah yardımcınız olsun yazan oldu demiş. Annemlere gösteremedim. Doğrulamak isterseniz Köksal Toptan Lisesi'nde Tolgay hocamız var Bizde yalan yok demiş <gülüyor> En kısa zamanda gidiyoruz Tolgay hocayla görüşüyoruz Gerçekten böyle bir şey oldu mu diye e, O da bizim üzerimizdeki ödev Yani pek çok dinleyicimize hakikaten e, Güzel şeyler yazılmış Ama genelde de kötü şeyler hatırlanıyor galiba Ya da Ben bir şey soracağım da ya. bir Sistemi tamamen kökünden Dinamitler miyiz diye de korkuyorum Bu ne? İlkokulda lisede falan Disipline gittiğinde Ömür boyu devam edecek diye bir şey var ya. Evet vardı. E, e, siciline, eden var mı acaba? Siciline işleniyor diye bir şey değil mi? Ha, siciline işleniyor. Siciline işlemek ne demek ya? Fişlenmek demek değil mi o zaten? <gülüyor> Sicildi. Ne sicilin olacak 5 yaşında? Sen mesela işte bilmem ne ilkokulundasın. Oradan bilmem ne ortaokulunda geçerken o senin dosyan gidiyor ortaokula. Gidiyor. Ne öyle oluyor? bir dünya vardı. Yani benim aklımda öyle bir şey vardı yani. Solcudur kazanabilir falan diye öyle bir şey mi gidiyor? <gülüyor> kalsın görevinde kalsın. <gülüyor> Yani bilmiyorum sicile, sicile işlenen suçlar da vardır tabii ya. Yani bazı mesela bıçaklama gibi bir şeyin işlenmesi lazım da kopya çekti ne oluyor yani? kopya Zamanında ilkokuluşta kopya çekmişsin. O yüzden şey Vallahi bakan benim, olamıyorsun diye bir şey var mı? Benim sobalı yerlere girişimde lise yıllarında bir şeyim oldu. <gülüyor> bir e, sıkıntım <gülüyor> oldu almadılar beni sobalı yerlere. Ondan ben hep kaloriferli okullar dokundum. Ve kazan dairesine girmem yasaktı. Yani benim mesela demek, ki, demek ki işleniyormuş yani. En iyi arkadaşımın hayatını bildiğim arkadaşımın disipline gittiğini biliyoruz. Ve hiçbir şey de olmadığını biliyoruz sonra ne eğitiminde ne şeyinde. Hangi konuda gitmişti disipline? Yani zevzeklik. Okul için zevzeklikten. Konuşuyor diye mi yoksa bir birilerine başka yani zarar veren bir şey olmuş mu? Hiç kimseye şey yani. zarar yok sadece bir öğretmenin canını sıkmak. Lise 1'i 2 kere okudum demiş Damla Hanım. Hı hı daha ne olsun bir şey yazılmamış anladığım kadarıyla ama lise 1'i 2 kere okumuş şimdi ise İngilizce öğretmeniyim. Bun buna ne de, ne demek lazım demiş. Kısmet. Kısmet diyoruz efendim. Hangi dersten dolayı tekrar etmiştiniz? Onu merak ettik. Ondan sonra ee, Yağmur Aylin Hanım hemen haline getirmiş artı 2015'i. Ondan sonra soyunma odasında basılıp atılan tanıdığım var. Tamam. Teşekkür ederiz. Atılma sonra... olabilir de. Mesela atılmasaydı ve bu siciline işlenseydi ne olacaktı? Ama bu biraz meraklıdır diye bir şey yapacaklardı. <gülüyor> Soyunlu odasında basılıp atılan tanıdıklarım var? Olması gerekmez mi? Yoksa Gerisini tek başına tanıyorum. bir şey yapması... O da olabilir. Çünkü Atılması için yeterli mıdır? Bahsettiğimiz midir? yıllar e, bireysel çalışmaların zirvede olduğu yıllardı. Onun için atılmak... Atılmak için yeterli bir şart mı o? Yeterli karışık. derken yani bir diye düşünmüşler belirlemeye çalıştığımdan değil de yani... Bu kalırsa bizi de hep bir korku olabilir yani. Sırada biz varız belki S diye. Sıra bize gelecek diye öyle bir şey olabilir. Ee, Damla Hanım din dersinden bile kalmışlığım var demiş. Pastikname alıyordum ikinci senede de. Ondan sonra seni 2001 bu arada. Korkunç Ondan <gülüyor> sonra Ozan Bey'e matematik hocası e, şey yazmış ortaokulda. Ortaokulda matematik... Var mı diye soracaksın. Var tabii. <gülüyor> var mıydı o zamanlar? Hayır karnede yer var mıydı ya? Bir tane ders var zaten adam gibi işte matematik o da. Hayır karnede yazılacak şey var mı? Her branşın Hayır, notu öğretmeninin var. yazacağı şey var mı? Yok canım öyle branşlara göre ha, şey belki yok. Belki ama şey, sınıf öğretmeni diye bir şey vardı ya. Tabii özellikle matematikçi gidip şunu yazar mısın benim adama demiştir belki. Ortaokulda şey yazmıştı işte, matematik hocası Ozan Bey'e. Analitik zekası çok iyi yazmış. Ondan sonra yıllarca ne olduğunu bilmeden hava attım demiş. Sonra mühendis oldum demiş. Ee, hakikaten böyle yolunu çizmiş aslında öğretmen. O öğretmeni de vallahi ellerinden öperim. Yani ne kadar Çözmüş, güzel bir gelecek düşünmüş. Anletik yani zekası iyi olan genç kardeşlerimize burada mühendislik yolu açıklıyoruz. Şey yazsaydı ona üzülseydi. Ticarete yönelsin. <gülüyor> Neyi görüp öyle diyecek o öğretmen? Bir altı görerek şey yapabilir. Başka? Vallahi pırlanta gibi şeylerimiz var ya dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Dinleyicilerimiz hepsi zehir ya zehir. Bir araya geldiklerinde ama şey yapıyorlar. Yani bir disipline giden var. Ee, onun da ben 36 kere disipline giden. 36 kere disipline gitme bazıları da yani mesela bir iki tane çok böyle disipline gidecek an, olay yapmıştır da. Ben 34'ünün falan o ikisinden dolayı etkili olduğunu düşünüyorum. Siciline, yani hepsi... siciline eklenmiş mi? Ne oldu şimdi o adam bir... Şarap mı içiyor şeylerde kaldırımlarda? Yok eğitimde Allah'a havale etme diye bir şey var ya herhalde o. Çünkü Allah yardımcınız olsun yazmış hocalarından biri. E hakikaten Veli, ne, ne oldu 36 defa desin Okuldan atılmadıktan sonra ciddi bir şey olmuyor demek ki. Sizcili ne işlendi? Hmm, yıllarca takdir alıp ondan sonra e, Fulya Hanım dua ezberlemediğim için dinden bütünlemeye kalmıştım var demiş. Başka bir şey efendim. Evet, Bazı doğru. derslerde bazıları Başarısı oluyor. Bedende mesela. Her dersi çok iyi olan arkadaşım vardı benim. Bedende taktirde şişiyor. Tabii doğru. <gülüyor> Kasadan atlayamazdık. Kasadan atlamak ne demek zaten ya? Kasadan atlamak diye bir şey var mı normal hayatta? Yani. Normal hayatta var mı öyle bir şey? Bilmiyorum bir şeyleri hazırlıyor. Ya da hani ne bileyim koş, koşu olur bir şey olur. Atletizmle ilgili böyle bir şey olur. Ona bir destek olan bir şey mi acaba? Antrenman tipi bir şey mi? Kasak. Yani garip. Herkes... ...duaları bilecek diye bir şey de yok ama... ...eğitim sisteminde var işte. Ha Ben o kasaların sadece okullar için yapıldığını düşünüyorum. Yani başka bir spor şeyinde görmedim ben onu. Mesela sağlık topunu bile gördüm. Okullar dışında sağlık topu... ...başka spor merkezlerinde Olimpik falan. Olimpik bir şey diyor. değil diyorsun sen evet, değil mi? Kasa. Bir... Evet, spor dünyasının içinde olan. 100 metre kasa. <gülüyor> 100 metre kasadan atlayış. Falan diye. Ondan sonra özlemedim Hanım ne demiş? Ee, okulun hafta sonu kursuna gidiyordum. Hı hı. Veli toplantısına... ...kurs hocam bile şikayete gelmiş... Annem oklavayla dönmüştü eve demiş. Oklama ile dövmüştü dönüşte demiş. Ha dövmüştü. Özlem Hanım. Yoksa eve oklavayla dönseydi demek ki okulda kermese gitmiş annesini <gülüyor> diye düşünecektik. <gülüyor> ne dediyse. Valla okulun kursunun hocasının da ayrıca Özlem Hanım için gelmiş olması. Ben evet. oklavayla Merdani'yi bu arada konuşayım da hep karıştırdım. Niye karıştırız? Çok net ya. Çok net. Şimdi şu anda kafamda çok net de yıllarca oklava deyince Oklavanın daha... zaten isminden belli daha uzun olan oklava işte sapsız olan. İsminden nasıl belli? O. Bak o yap. Oklava. Doğru mu? Merrrr. Merrrr. O dön mer, dönmenin şeyini dönüyor tamam, işte bak doğru gördün mü? Merrrr. Merrrr da hani. ben yansımandan geldiğini düşünmemiştim. Abi biraz ne kelim, kadar mantıklı ya. Kelimelerin şeyini düşün biraz. Doğru mesela. Ee, <gülüyor> filitöz. Filit filit filit filit filit filit. Ozan Bey bir sene ÖKK ile geçti yazmışlardı karneme demiş. ÖKK ne terbiyesiz bir şey kısaltılması mı? ÖKK ne bilmiyorum. Ozan Bey şey şey yapmış çevirmiş bunu ama kalıyor öküz kalıyordun kurtardık. diye ama. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum o... bunu. ben bu sistem varmış demek ki. O niyetle herhalde şey olmamıştır. ÖKK öğretmenler. Öğretmenler kurulu kararı. Kurulu kararı yazmış zaten Ozan Bey. E. Evet, ÖKK tamam. öğretmenler kurulu kararı demekmiş. Yani bizim sayemizde bizim oluşturduğumuz kurul sayesinde geçtin diye. Ondan sonra o da not olarak düşünmüş. Ondan sonra Madrid'den bir fotoğraf geldi Gülcan Hanım'dan. Bir bir Gülcan Hanım ne fotoğrafı bu? He, Prens Charles'la e, Camilla. Camilla'nın yoğurt yerkenki fotoğrafı. Madrid'de yoğurt yemişler? Yoğurt yemişler? Türkiye'ye de gelsinler. Bir boğa göreşsiz o zaman. 3.90 euro büyük yoğurt. Evet çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize paylaşımınız için. Keyifli paylaşımlar için teşekkürler diyoruz. Aro. Ee, o zaman <gülüyor> ne yapalım? Yavaş yavaş bitirsek mi programı? Başka bir gündem maddesi varsa oktay. Bitirelim bitirelim. Bitirelim de bu karne heyecanı gerçekten şey ya. Yani o ben karnedeki notlardan ziyade öğretmenin yazdığı şey. Üşengeç olmayan öğretmenin notunu okumak kadar zevkli bir şey var mı? Yani... Artık öğretmenler mesaj da atabiliyordur. Telefona de. mı? Onun tadı yoktur ama ya. Mesaj silinir gider. Herkes görmez. Karne dediğin şey öyle mi ya? Belgedir o. Siciline işleniyor. Siciline işlenme durumu varsa karne de vardır yani. O zaman e, Oktay çok teşekkür Hoş ediyoruz. Hoş bir şarkı. Kim Siyah çaldık an? mı demin biz? Siyah çaldık. Siyah'ın yeni single'ını çaldık. Şimdi biraz daha onlar piyasada yokken ortalığı titreten Liza Stansfield bitirelim programımızı. Change 103. Radio 3'de. Change! <gülüyor> mükemmel bir gün olacak.